Kamyon Yazan Necati Tusuner Seslendiren Orçun Çıtır Epey bir zaman buradan uzaklarda kalmıştım. Yabancı bir ülkedeydim. Her şey çok başkaydı. Her şey. İnsan bir yerde yabancı olunca şöylesinden bir rahatlık kazanıyor. ''Canınız bir şeye mi sıkıldı? Yolunda gitmeyen bir şey mi var? Çevreyle mi uyuşamadınız? Bay falan ya da bayan filanla bir derdiniz mi oldu? Diyorsunuz ki kendinize e, ''Canım, yabancılık işte.'' Sanki yabancı olmasanız bunlar olmayacakmış gibi görünüyor. Derdinizi yabancılığa yükleyince biraz olsun rahatlıyorsunuz. Evet, o zaman her şey çok başkaydı. İyi miydi, kötü müydü bilemiyorum.'' Çok başkaydı. Her şey. Sonra... Döndüm. Uzun süren ateşli bir hastalıktan yeni kalkmış gibiyim şimdi. Birçok şeye yeniden başlamam gerekiyor. Yürümeyi bile sanki yeniden mi öğrenmek zorundayım. Öyleye benziyor. Üstelik... Hiç de kolay oluyor değil. Yeğenim 6 yaşında ve bana çok yardımı dokunuyor. Elimden tutuyor, çıkıyoruz evden, giriyoruz ana yola, uzun yürüyüşler yapıyoruz. Kentin gürültüsüne ve insanların davranışlarına yeniden alışmak istiyorum. Ateşi düşmüş olmak önemli bir duygulanım, Ürküyorum. Yalnız olmak istemiyorum. Yeğenim elimden tutuyor. Biliyorum, tutmasa düşeceğim. Onun bunu bildiğini pek sanmıyorum. Yine de sanki bilirmiş gibi tutuyor. Ve o elimden tutunca güvenle yürüyorum kalabalığın ortasında. Geldiğim ilk günlerde ona Yakışıklı adını taktım. Yakışıklı, şu benim sigarayı getiriversen ya dedim. Bir baktı. Kimse ona öyle dememiş miydi? Ağar ağar gitti, koşa koşa geldi. Yaktım sigaramı, kibriti üfledi yenim. Sonraları bunu görev edindi. Ben çok sigara içiyorum şimdi, o da çok kibrit üflüyor. Bir gün ona yine yakışıklı demiştim ki söylendi. Bir de yakışıklı çıkmış. E, yakışıklı demek kötü şey değil ki dedim. Ah, isterdim ben de yakışıklı olmayı. Düşündü biraz. Bitti, döndü, dolaştı, geldi. Hadi yine söyle, dedi. Neyi? Hani demin dedin ya. <gülüyor> yakışıklı. <gülüyor> Güldü. Güldü mü, üzüm çekirdeği gibi bir çukurluk gelir, dudağının kıyıcığına oturur. Ben de öperim. Başkaları da öyle çağırıyor şimdi. Adı yakışıklı Al. Altı yaşındaysa da, Türkçe'yi başbakanımızdan daha güzel konuşuyor. En çok... ''Çünkü'' demeyi seviyor. ''Çünkü'' diye açıklamaya başlıyor... ...kendini dışa vurmuş oluyor. Elinde resimli bir dergiyle geldi. Dedi ki... ''Bana bunun öyküsünü anlatır mısın?'' ''Bense yıllardır hikaye yazmaya özenirdim. Utandım. Keşke dayısına çekmese diyorum şimdi. Adam olsa.'' ''Büyüsün, kamyon sürücüsü olacak.'' ''Oyuncak bir kamyon getirmiştim ona.'' ''E iyi de oldu.'' ''Annesi hiç istemiyordur kamyonculuğu ya.'' Şimdi düşünüyorum ki aklı başında kamyon sürücüleri de çok gerekli. E ne de olsa... <gülüyor> Kendine söz vermiş. Sigara içmeyecekmiş. Bıyık da bırakmayacakmış. Sakalı çıksın istiyor elbet. Ben de bir şey demiyorum. Sigara içmeden ve bıyık bırakmadan kamyon sürülür sanıyor. Şimdi takılıyor aklıma. <gülüyor> sürülmez mi? Bugün yeğenimle yine sokağa çıktık. Doğrusu hani içimden geliyor da değildi. Onunla insanların arasında olmak başlangıçtaki ilginçliğini yitirmişti. Rahat bırakmıyorlardı. Dert olmaya başlamıştı. Herkes bizi baba oğul sanıyordu. Bu da onların alaylarına, gülmelerine varıyordu. Önceleri pek de aldırıyor değildim. Bende gülmedik bir şeyler zaten hiç eksik olmamıştı ki. Onları nasıl kandırıyorum diye hani dalgamı bile geçiyordu. Yeğenimse sokakta benim yanımdayken bir başkalığın varlığını seziyordu ya neyin nesi olduğunu anlayamıyordu. Anlar diye benim de yüreğim ağzıma geliyordu. Sanki şu benim canımı çok sıkmış sözcüğü yeğenime ille de öğreteceklerdi. Onunla pek sık birlikte görünmemin iyi olmayacağını düşünmekte gecikmedim. Sonra bir de şunu düşündüm. Niçin öyle birden yaşlanmak isteği uyanıyordu içimde? Dede torun sansınlar istiyordum belki. Belki de bunun biraz daha saygın bir durum olacağını umuyordum. Bugün yine sokuldu yeğenim. ''Bir tıraş olsana.'' dedi. Belki annem öğretiyordur. Ben kendimi kapmış koyvermişsem gelip böyle sokuluyor. ''Boşver.'' dedim. <gülüyor> Dinletemedim. Kalktım tıraşa durdum. O da dikildi yanımda. Nereye daha sabun sürmem gerekmekte gösterdi. İyi de kanatırsam kötü. Korkuyor. E başımdan da gitmiyor. Tıraş bitince öpücüğü de esirgemiyor işte. Sonra da ne diyor? Şu bıyıklarının ucunu biraz kes. Deli. Bıyık düzelteyim diye başıma iş çıkaracak. Hani bir bildiği varmış. Dışarı çıkalım diye tutturdu. Bugün eve dönüşteydi. Durmakta olan bir kamyonun yanından sıyrıldık, sokağa dönüyoruz. Güzel yayılan kokulu iki bayan bize bakaraktan geçti önümüze. Biri ötekine dedi ki, gördün mü kamburu? Evlenmiş, çocuğu da olmuş. <gülüyor> Dalga geçmekten başka çare yoktu. Yakışıklı dedim duysunlar isteyerek. Bu güzel koku nereden geliyor? Bayanımız döndü bir an. Yeğenim dedi ki kamyondan at.